أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا دنه لولا أن هدانا الله وما توفي بواعي تصام إلا بالله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد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 ve aşk medeniyeti Güzel İslam'ın Güzel muhatapları Esselamu aleyküm Ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Ve paylaşıyorduk sizlerle En son paylaştığımız üzere Sevgililer sevgilisinin En büyük sevgiliye vuslatını En büyük sevgilinin hediyeler sunmak için davetini paylaşıyorduk. İkramlar sunmak gerek kendi gönlü için gerek ümmeti için gerek Allah'ın yardımı ne zaman diye gönüllerinden feryat edenlerin feryatlarına cevaplar gelsin için yaptığı davetini sizlerle paylaşıyorduk. Ve şimdi Haydi, kaldığımız yerden devam edelim. Alemler Sultanı Malik'le görüşmüştü. Malik kendisine cehennemi göstermişti. Ve sevgililer sevgilisi oradan içeriye bakacaktı. Diyordu. Baktığım zaman cehennemi birbirinden aşağıya doğru yedi tabaka olduğunu gördüm. Ben o aşağıdaki tabakaların azabının şiddetinden ötürü onlara bakmaya takat getiremiyordum. Ancak ümmetimin asilerinin gireceği üst tabakaya baktım. Orada ateşten yetmiş bin ev yapılmıştı. Her evin içinde de ateşten yetmiş bin sandık vardı. O sandıkların içinde hapsedilen erkek ve kadınlar bulunuyordu. Yanlarında yılanlar ve akrepler vardı. Ben, ya Malik, bu sandıkların içinde hapsedilenler kimlerdir diye sordum. Ya Resulallah, bunlar halka zulüm edip, haksız yere onların mallarını alanlardır. Kimisi kibirlidir. ...kibinsiz zorbadır. Ya Resulallah, ...büyüklük, ...ancak, ...Allah Azze ve Celle'ye mahsustur. Sonra ilerliyordum. Bir kavim gördüm ki, ...onların dudakları, ...karınları gibi şişmişti. Zebaniler, ...ateşten topmaklarla, ...onların karınlarına vuruyorlar. Karınlarında Arsakları parçalanıyor, aşağılarından dökülüyor. Sonra yine yaratılıp onlara aynı azap veriliyordu. Ya Malik, bunlar kimlerdir? Ya Resulallah, bunlar ümmetinizden haksız yere yetim malını yiyenlerdir. Sonra yine bir kavim daha gördüm. Bunların da karınları dağlar kadar şişmiş, içine yılanlar, akrepler dolmuştu. Bu canlılar orada kımıldamayıp duruyorlar ve o kimselere azap veriyorlardı. Onlar her an yerlerinden kalkmak istediklerinde, karınlarının iriliğinden, büyüklüğünden ve akreplerin kımıldamasından kalkmaya güçleri yetmiyor, yıkılıyorlardı. Ben, ''Bunlar kimlerdir ya Malik?'' diye sorunca, ''Ya Resulallah, bunlar ümmetinizden olup...'' Dünya ve ahirette kendilerine rahmete ulaştıracak, huzura oluşturacak, kendileri aşka ulaşsın için, kendilerine rahmet ulaşsın için, Rabbinin vermiş olduğu tesettür ömrüne isyan edenlerdir.'' Daha sonra erkek ve kadın topluluğu gördüm. Onların dillerinden ateş çengellerle asmışlardı. Tırnakları bakır dandı. Ve onlarla kendi yüzlerini tırmalıyor, yırtıyorlar, parça parça yapıyorlardı. Bunlar kimler ya Malik? Ya Resulallah! Bunlar, yalan yere şahitlik yapanlar, bir kimseye zarar vermek için uygunsuz söz söyleyenler, Arkadan laf edenler, Gıybet edenler, insanlara zarar vermek için, Fitne etmek için, Fitne yapmak için, laf getirip laf götürenlerdir ya Resulallah. Aman ya Resulallah, Onlar için aman dile. Daha sonra bir kadın topluluğu daha gördüm ki onların kimisi göğsünden asılmış, ayaklarından baş aşağı sakmışlardı. Feryat ve figan ediyor, inleyip duruyorlardı. Ey Malik, bunlar kimlerdir dedim. Bunlar zina edip evlatlarını düşürüp Öldürenlerdir ya Resulallah. Daha sonra bir erkek topluluğu gördüm ki, Bunlar kendi iki yanlarının etlerini koparıp ağızlarına koyuyorlar. Lakin yemeyip gizliyorlardı. Zebaniler zorla bu şekilde ye diye zorluyorlardı. İkrahla bu eti yediriyorlar, zorluyorlardı. Sonra yine yanlarından başka etler kopartıp yeniden aynı şekilde zulmediyorlardı. Böyle böyle azap ediyorlardı. Bunlar kimlerdir diye sorunca Ya Resulallah, bunlar ümmetinizden halkı yüzlerine karşı ayıplayıp zemmedenler ve ardından da kötüleyenlerdir. Bunlar elleriyle dudaklarıyla Kaşları ve gözleriyle işaret ederek Halkı maskaralığa alanlar insanlarla alay edenler Yaratılanı Yaratanın bir eseri olduğunun bilincinden uzak olarak Allah'ın yarattığıyla alay edenler Ondan sonra bir kavim gördüm ki Onların cesetleri Bir hayvan şekline benzetilmişti Şekilleri Cisimleri Aralarından ateşler çıkıyor Yılan ve akrepler Her birinin etlerine ısırarak acı veriyorlardı Bunlar da kimler ey Malik Bunlar da kimler Bakmak bile tahammülü gerektirmiyor Bakmasının bile tahammülü zor Kimler bunlar ey Malik Ya Resulallah Bunlar ümmetinizden abdestsiz olarak yeryüzünde gezen ilahi hilafetin yani Allah'ın halifesi olarak yeryüzüne gelmesinin şerefinin haysiyetinin uzaklığında olup da birkaç dakika sürecek zevklerin peşine düşüp yeryüzünde Allah'ın hükmünden uzak bir hayat ile kendi nefislerine zulmedenler ve namazı böylece Terk Ondan sonra bir kavim gördüm ki, Onlar hararetten ve susuzluktan feryat ediyorlar, su istiyorlardı. Sebaniler onlara ateşten bardaklarla kaynar sular veriyorlardı. İç diye zorluyor ve onlar suyu ağızlarına yakın götürünce yüzleri o kaynar suyla yanıyor. Ateş bardaklarının içine dökülüyordu. ''Bunlar kimlerdir?'' dedim de, ''Bunlar ümmetinizden akıl giderici şeyleri içip, bedenlerine, Allah'ın kendilerine vermiş olduğu sağlık nimetine isyan edip, kendi canlarına zulmederek bu şeyleri içen ve yiyenlerdir.'' Ondan sonra bir kadın topluluğu daha gördüm. Ayaklarından baş aşağı asılmışlardı. Ağızlarından dilleri uzanıp sarkmıştı. Çok kötü bir görünüm halindeydiler. Bakması bile zordu. Zebaniler ateşten makaslarla dillerini kesiyorlar. Ve bu şekilde sürmediyorlardı. Bunlar kimlerdir diye sordum. Cenazesi olunca ya Resulallah, Allah'a isyan edip feryat edenlerdir. Cenazesinin başında kendilerini zulmetip, kendilerine yanlış edip isyan eden kişilerdir. Bundan sonra bir topluluk erkeğin ve kadının bakırdan fırınlar içinde olduklarını gördüm. Altlarından ateşler ve alevler çıkıyor. Başlarının üstüne kadar vücutlarını sarıyordu. Çok ağır. Çok kötü bir koku geliyordu Bunlar kimlerdir ya Ey malik Bunlar Zina eden erkek ve kadınlardır Ya Resulallah Sonra yine bir yığın kadın gördüm asıl duruyorlardı Bunların elleri Boyunlarına sıkı sıkı bağlanmıştı Bunlar kimlerdir Ey malik Ya Resulallah hocalarına başka, çevreye başka olan, eşlerine başka olan, insanlara başka olan. Daha sonra bir yığın erkekler ve kadınlar gördüm. Ateşte azap ediliyorlardı. Onların üzerine zebaniler, musallat olmuşlardı. Onlar haykırdıkça, medet istedikçe, feryat ettikçe Başlarına ateşten değneklerle vuruyorlar. Ateşten çemberler sokuyorlardı. Bedenlerini de ateşten kamçılarla acı veriyorlardı. Bunların azaplarını çok acı ve şiddetli buldum. Bunlar kimlerdir? Ya Resulallah, bunlar annelerine ve babalarına isyan edenler. Onlara kendi yaptıkları... Yardım ve şefkati unutup, saygıdan, sevgiden uzak bir şekilde onlara isyan edenlerdir. Yine bir topluluk gördüm. Onların boyunlarına ateşten dağlar gibi büyük halkalar geçirilmişti. Bunlar kimlerdir ey malik? Kendilerine bir şey emanet edildikleri halde sahiplerine geri vermeyenlerdir ya Resulallah. Bundan sonra bir kavim gördüm ki gayet çirkin ve çok ağır kokuyla kokuyorlardı. Bunların kim olduğunu sorduğumda ''Ya Resulallah, bunlar haksız yere insan öldürenlerdir.'' diyordu. Sonra bir kavim gördüm ki gayet çirkin, bet kokusu olan ölmüş hayvan etleri yiyorlardı. Bunlar kimlerdir diye sordum. Bunlar masum insanların arkasından söz taşıyan ve böylece gıybet ederek manen insan eti yemiş olanlardır. İnsanların arasını bölmek için, insanlara zulmetmek için çamur at en azından izi kalsın düşüncesiyle İnsanların, iç alemlerini, ruh alemlerini daraltanlardır ya Resulallah. Cehennemde erkek ve kadınlardan iki sınıf halk gördüm ki, Azapları çok ağırdı. Bunlar kimlerdir diye sorunca, Ya Resulallah, bunlar fakirleri, Zayıf halkı dövüp, yoksullara zulmedenler. Kadınlar ise yuva ve saadet kurmuş. Belli bir düzen ile mutlu bir hayat yaşayan erkekleri, eşlerinden ayırarak yetimleri, çocukları, yuvaları ayıran, yuvaları darmadan eden evli olduğunu bildiği halde, o erkeğin zihnini dağıtmak ile uğraşan kadınlar. Bu sebeple başları deve övgücü gibi büyüktür. Bu sebeple doğru cennete girmeyenlerdir ya Resulallah. İmanları kendilerini kurtaracaktır. Ne var ki bu dünyada yaptıklarının hesabının karşılığı olarak da burada temizleneceklerdir ya Resulallah. Cennet temiz olanların yeridir. İnsan ya dünyada temiz olarak Allah'a gelir, eğer dünyada temizlenemezse, hatalardan, yanlışlardan, kabirde temizlenir. Kabirde temizlenemediyse eğer mahşerde temizlenir. Yine temizlenemediyse, artık tek temizleyici cehennemdir. Cehennemdir ya Rasulallah. O yüzden imanları olduğu için, Temizlendikten sonra cennete gireceklerdir ya Resulallah diyordu. Bu şekilde kendisi de ifade ediyordu. Sevgililer sevgilisine. Bundan sonra cehennemde bir alay erkek ve bir topluluk kadın gördüm. Onların azapları birbirine benzemiyordu. Her birine türlü türlü azap olunuyordu. Belki o cehennem tabakasının ta dibinde olanlar bile bunlarınki gibi şiddetli azaba tutulanlardan değildi. Bunlar en ağır azaptı sanki. Kendilerine o kadar büyük azap veriliyordu ki onları ateşten direkler üzerine asmışlardı. Vücutları yanıp dökülüyor, kemikleri kalıyor, sonra yine etler veriliyor. Aynı azap arttırılarak tekrarlanıyordu. Kimileri de ateşten zincirler ve bukağalarla bağlanmış azap görüyordu. Bunlar kimlerdir ey malik? Ya Resulallah, bugün Allah size bir hediye verecek. O vereceği hediyenin adı namazıdır, namaz. Allah dininizin dileği kılacak o namazı. Bunlar... Vücut sağlıkları varken Sevgililer sevgilisiyle buluşmak En büyük dostla Buluşmak olan namazı Kasten isyan ederek Küçümseyerek En büyük dostla buluşmayı istemeyerek Bırakanlar Ya malik Bu kapıyı kapa Çünkü oraya bakacak Gücüm kalmadı Kapıyı kapat artık Dayanamadım. Ya Resulallah, Mübarek gözünüzle gördüğünüz Azapları ümmetinizi anlatınız Ümmetinizi Bu hataların Nelere sebep olduğunu anlatınız da Onlar Rablerine koşsunlar Aşka koşsunlar Rablerinin Aşk deryasına dalsınlar Rahmete koşmak varken, Dünya ve ahirette mutluluğa ermek varken koşsunlar. Allah Şanın cemil sıfatına, vedu olan Allah'a koşsunlar. Bu gördükleriniz henüz birinci tabakadır. Cehennemse yedi tabakadır. Diğer tabakalar daha şiddetli ya Resulallah. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ümmetine olan şefkatinden dolayı ağlamaya Ve gözyaşları dökmeye başladı Kendisi gözyaşları döküp niyaz ederken Ümmetinin zayıflığını bu türlü azaplara kesinlikle takat getiremeyeceklerini düşündü, gözyaşı döktü. Allah'ım, ümmetim nasıl dayanacak bunlara diye. Cebrail Aleyhisselam ve Yüce Allah'a en yakın olan melekler ve orada bulunan melaike toplulukları Resulullah'la beraber ağlamaya başladılar. Yakarışına ve duasına Alemler Sultanı'nın Amin dediler. O zaman Allah Azze ve Celle'den şu hitap geldi. Ey sevgilim! Senin kıymetin benim katında büyüktür. Duan müstecap, şefaatim makbuldür. Gönlünü hoş tut. Ben seni muradına eriştireceğim. Kıyamette sana bir makam vereceğim ki... Sayısını benden başka kimsenin bilemeyeceği kadar insanları... Cehennemden bu şefatin ile kurtaracaksın. Yeter diyesin. Senin ümmetine başka ümmetlerin üzerine seçkin ettim. Seni... Onlara şefaat çıkıldım. Dilediğin kadar şefaat et, kabul edeceğim diye buyurdu. Herhalde bundan dolayı bu gördüklerinden zevtti Rasulullah. Ne diyordu Allah? Vema arselna ke illa ve nazira. Aşka koşanları, rahmet ile müjdelemek, gaflete batanları da uyarmak için gönderelmemiş miydi? Herhalde bu yüzden gecesini gündüzüne katarak, canını dişine katarak, bir insancık daha, bir insancık daha cehennemden kurtulsun diye, bir insancık daha dünya ve ahirette aşka ulaşsın diye, Herhalde bunun için koşturuyordu. Hani en çok kızdığınız birisi bile olsa yolda gördüğünüz zaman önünde bir çukur varsa ve siz o çukuru görmüşseniz ve biliyorsanız onun o çukura yaklaştığını görünce müdahale etmeye çalışırsınız. Aman orada çukur var dikkat dersiniz gönlünüz el vermez en çok sevmediğinize bile ki Resulullah aleyhissalatü vesselam kişiye anne babasından daha yakın, daha sevgilidir. Salat ve selam o sevgiliye ve o sevgililer sevgilisinin adımlarını adım adım takip etme sevdasıyla. ile Dünya ve ahirette aşka koşanlar olsun. Sonra Cebrail aleyhisselam sevgililer sevgilisi Resulullah'a dedi ki Cehennem bekçilerinden malikten başka 18'i daha vardır ya Resulallah. Malik ile on dokuz eder Onların gözleri yıldırım gibidir Ağızlarından ateş yalkın gibi yalınlar çıkar Onlarda esirgemek acımak yoktur Her an azapları artar vücutları büyür Ne kadar büyük olduklarını şundan anlayın ki Onlardan biri eliyle yetmiş bin cehennem halkını alıp cehennemin içine koyar Ağzındaki dişlerinden biri Uhud dağı kadar olsa gerektir. Her bir dişi Uhud dağı kadar olunca, onların başının ne kadar, vücudunun ne kadar, azabının ne kadar acı olduğunu düşününüz. Bir omuzdan bir omuza varıncaya kadar durumunu düşününüz. Resulullah Aleyhissalatü Vesselam O cehennem insanları yakıp kavurur üzerinde 19 melek vardır Müddessir suresinin 29 ve 30. Bu ayetlerin nazır olduğu zaman Ümmeti için mahzun olmuş. Onların halas edilmesi Onların kurtuluşu için Gözdeşi dökmüştü. O zaman Hak Subhanehu ve Teala Senin ümmetine 19 harfli kelime ile ikram eyledim. O kelime ile Hayat buldukları müddetçe O kelime üzere hayat kurdukları müddetçe Onlara bir kurtuluş kapısı Kalplerine bir çıkış yolu ihsan olunacaktır O kelime Bismillahirrahmanirrahimdir Bu kelimeye sarıldıkları müddetçe Bu kelimin esrarı üzere yaşadıkları müddetçe Cennet onları bekliyor Peki nedir dostlar bu kelimenin esrarı? Bismillahirrahmanirrahim. Allah için almak, Allah için vermek, Allah için oturmak, Allah için kalkmak, Allah adıyla yaşamak, Allah merkezli bir hayat yaşamak. Bismillahirrahmanirrahim buydu. Dünyada bütün mahlukata, ahirette ise, Yalnız müminlere merhamet eden Allah'ın adıyla, okunuşuyla kainata bakış açısı ile bakmak ve hayat programını bu isim üzerine programlamak. Bismillahirrahmanirrahim buydu. Rabbim, sevgilisi ve kıyamet gününün şefaatçisi, sevgilimiz, dostumuz, kurtarıcımız, Rehberimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatinden, onur cemalinden Hazreti Ali'nin ifadesiyle görenlerin kalbine bin şirah veren, dert açan mübarek yüzünden şefatinden bizele mahrum etmesin. Ve dördüncü kata geldik dostlar. Dördüncü gök. Sevgililer, sevgilisi, sevgilimiz, dostumuz, kurtarıcımız, efendimiz. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sözlerine şöyle devam buyurdu. Bundan sonra Malik deliği kapadı. Cebrail ezan okuyup kummet getirdi. Ben imam oldum. Üçüncü gök halkı melekler ile... İki rekat namaz kıldım. Oradan da dördüncü göğe çıktık. Bu göyü Hak teala gümüşten yaratmıştı. Bu göyü çıkı verince kapısının görevlisinin adının zahir olduğunu öğrendik. Üzerinde kapının La ilahe illallah Muhammed Resulullah Rasulullah yazıyordu. Allah'tan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed onun Resulü'dür yazıyordu. O kapıda vekil olan meleğin adı Selsali'dir. Öncekileri yaptığımız gibi kapı vurulup sorular sorulup cevaplar alındıktan sonra Selsali aleyhisselam kapıyı açtı. İçeri gidip kendisini gördüm. Bütün işlerin hepsi ona verilmişti sanki. Onun hizmetinde 400 bin melek vardı. Her birine 400 bin yardımcı verilmişti. Melekler tesbih ediyorlar. Subhana Halikız Zulmat ve Nur diye Rablerini tesbih ediyorlar. Zulmatın ve nurun yaratıcısı yüce zat. Noksan sıfatlardan münezzehtir. Güneşin ve aydınlık veren ayın sahibi yaratıcısı ...noksan sıfatlardan münezzehtir. En yüce, üstün zat... ...noksan sıfatlardan münezzehtir. Diyorlardı. Onların içinde bir bölük melaikeyi gördüm. Kimi ayakta durup secde yerine bakıyordu. Gözlerini hiçbir zaman oradan ayırmayıp... huşu üzere duruyordu. Aşk yüzlere bakıyordu. Kimisi de secdedeydi... Burunlarına bakıp uşuyla duruyorlardı. Bu üç sınıfın melekleri de Tesbihinde şöyle diyorlardı. Rabbimiz Noksan sıfatlardan Tam manasıyla münezzeh ve pek mukaddestir. Öyle bir Rahman Rahim'dir ki Ondan başka ilah yoktur. Cebrail'e Bunların ibadetleri bu mudur? Diye sorunca Ya Resulallah Bunlar Yaratıldıklarından beri tam bir huşu içinde dururlar. Bir ibadeti ümmetin için dua iste Rabbinden. Rabbin ümmetine de ihsan buyursun ya Resulallah deyince ben de niyaz eyledim. Rabbim bu ibadeti ümmetime namazda huşu olarak ihsan eledi. Ondan sonra İdris ve Nuh aleyhisselamı gördüm. Onlara selam verdim, selamımı alıp sahibi gösterdiler. ''Hoş geldin ey salih kardeş ve ey salih peygamber'' diyerek beni ihsanlar ile müjdelediler. Ondan sonra Hz. İsa'nın annesi Hz. Meryem'i, Musa'nın annesi Yahay'di, Firavun'un karısı Asiye'yi gördüm. Beni karşıladılar. Meryem'in 70 bin köşkü vardı. Akinci'den yapılmıştı. Musa'nın annesinin de 70 bin köşkü vardı. Onlar da Yeşil Zümrüt'tendi. Asiye'nin de Kızıl Yakut'tan ve Kızıl Mercan'dan yapılmış 70 bin köşkü vardı. Orasını geçtim. Bir deniz gördüm. Suyu kardan beyazdı. Sordum, bu deniz nedir ey Cebrail? Buna kâr denizi derler ya Resulallah. O denizi geçip güneşi gördüm. Bir rivayette ise güneşin de büyüklüğünü 60 kere yer yeryuvarlığı kadar olduğu söylenmiştir. Abdullah İbni Abbas'ın rivayetinde güneşin büyüklüğünün yetmiş yıllık yol olduğu belirtilmiştir. Hak Celle Celle'yle Hazretleri güneşi yaratıp altından bir kayık da yarattı. Oraya Kızıl Yakut'tan bir taht koydu. 360 ayağı vardı. O tahtın her ayağını bir melek tutmaktaydı. O deniz ve güneş kayık içine konulur. 360 bin melek onu tutup dördüncü gün gök meleği kadar deniziyle her gün maçlı doğudan batıya iletirler. Her gecede doğudan batıya getirip sonra o melekleri ibadetle meşgul olurlardı. Erdesi günler için 360 bin melek gelir. Huzmeti arda arda yerine getirirler. Kıyamet gününe kadar bu düzenle bir kere hizmet eden meleğe bir daha hizmet nöbeti gelmez. Kur'an-ı Kerim'in Yasin'in 38. ayetinde Güneş de kendi karar kılacağı yere doğru hareket etmektedir diye buyurulmuştur. Müfessirler bu hareketi bu şekilde ifade etmişlerdir. Sonra Efendimiz Cebrail'in yine ezan okuduğunu, kamet getirdiğini ve dördüncü gök ehli olan meleklere imam olup iki rekat namaz kıldırdığını söyledi. Ve sonra beşinci gökteyiz. Allah azze ve celle bu beşinci göğü kırmızı yağ altından yaratmış adına Safiye koymuş. Önceki gibi soru ve cevaplardan sonra kapı açıldı. İçeri girdim. Hazine Darı Kalkaili gördüm. Kalkail nurdan bir kürsü üzerine oturmuştu. Ona selam verdim. Saygıyla selamımı aldı. Çok müjdeler verdi. Ona 50 milyon melek hizmet ediyordu. Onlar sürekli tesbih ediyorlardı. ...noksan sıfatlardan münezzehtir. En yüce, en azametli Rabbimiz... ...pek mukaddestir. Meleklerin sahibi Rabbi... ...tüm eksikliklerden münezzehtir diyorlardı. Onları da geçtik. Bir melek topluluğuna rastladık. Hesabını ancak Rabbim bilir. Onlar huşu üzerinde kaydede oturmuş... ...durmadan dizlerine bakıyorlar. Ve... 90 sıfatlardan münezzehtir. En yüce faziletin sahibi Subhan'dır. Adaleti olup zulmetmeyen yüce zattır. Bunların ibadeti bu mudur diye sorunca, budur ya Resulallah. Bu melekler yaratıldıkları andan beri bu ibadetle vakit geçirirler. Sen de niyaz eyle. Rab Teala senin ümmetine bu ibadeti, bu nimeti, bu hediyeyi ihsan eylesin. Ben de yalvardım Rabbime. Namazda kaideyi, Oturmayı ihsan eyledi. Oradan da geçtik. İsmail, İshak, Yakup, Lut, Harun aleyhisselamı Gördüm ve selam verdim. Selam aldılar. Hoş geldin. Ey salih kardeş Ve salih peygamber diyerek Saygıyla karşıladılar. Güzel müjdeler verdiler. Vazfedenlerin Azametini ve mütehasını anlatmaktan yana aciz kaldıkları yüce zat, noksan sıfatlardan münezzehtir. Boyunlar önünde eğilen, güçler kendisine karşı küçülen, Rabbimiz noksan sıfatlardan münezzehtir diye tesbih ediyorlardı. Oradan geçip bir denize vardım. Bu denizin ne deniz olduğunu sorunca, ''Buna nikam denizi derler.'' dedi Cebrail. Nuh tufanı bu denizden inmiştir dedi. Sonra ezan okudu, kamet getirdik ve ekirekat rekat damaz kıldık. Ve altıncı gök. Bu altıncı göyü Hak Teala Sarı yaratmış, adına Halise demiş. Hazine Hazinedar'ın adı da Semhail'di. Yine önceden olduğu gibi soru soruldu, cevap alındı ve içeri girdik. Altıncı göğün hazinedarı Semhayıl Aleyhisselam'ı gördüm. Hizmetinde melekler vardı. Tesbihleri şuydu. Kerim zat, noksan sıfatlardan münezzehtir. Açılan nuru zat, noksan sıfatlardan münezzehtir. Öyle münezzeh bir zattır ki, Göklerde onların ilahı O'dur. Yerde olanların ilahı da O'dur. Ben, Semhail Aleyhisselam'a selam verdim. Selamı saygıyla aldı. Allahu Teala senin iyiliğini, ihsanını ve kalbinin nurunu bereketli kılsın ya Resulallah dedi. Amin dedim, oradan geçtim. Bir melaike topluluğuna vardım. Bunlar kerrubiyyun melekleriydi. Bunların sayısını Rabbim bilir. Bunların baş reisi, çok büyük bir melek, yalnız bir melekti. Yüksek sesle tehlil ve tesbih ediyorlardı. Oradan geçtim, Musa'yı gördüm, karşılaştık. Ayağa kalktı durdu, beni iki gözlerimin arasından öptü. Hamdolsun o Yüce Allah'a ki, seni bana gösterdi, seni bana gönderdi diyordu. Ve müjdelerle müjdeledi. Sen dedi bu gece Mevla'nın cemalini yüzünü görerek nurlanacak ve ona münacat ile mükerrem olacaksın dedi. Zayıf olan ümmetini unutmadığından eminim ama sana yine hatırlatayım. Sana ne hediye edilirse ümmetine de nasip olmasını iste. Eğer bir şeyde ağırlık olursa mümkün olduğunca hafifletilmesin için şefaatte bulunmaya çalış. Musa'dan ayrıldım. Ağladı. Ağlamanın nedeni ne diye sordum. Bir yeni kimse benden sonra peygamber oldu. Cennete onun ümmeti, benim ümmetimden daha çok girse gerektir dedi. Oradan geçtim. Nikah ile karşılaştım. Bir kocaman kürsü üzerine durmuş, önünde bir terazi vardı. Terazinin her kefesi Yerler ve gökler sığacak kadar büyüktü. Önünde tomarlar duruyordu. Vardım, kendisine selam verdim. Saygıyla ayağa kalkıp selamımı aldı, sevgi gösterdi. Dua etti amin dedim. Senin ümmetinde olan iyilik ve güzellikler hiçbir meta nasip olmadı ya Resulallah. Onların tartıları bütün ümmetlerin tartısından ağırdır. Sana tabi olup, sana şefaat eyleyen kimseye ne saadetler vardır. Vay kimseye ki senin yolundan yüz çevirmiştir. Kendisine zulmetmiştir. Mikail'in yanında o kadar melek vardı ki onların sayısını bilemiyorum. O meleklerin hepsi bana şunu söylüyorlardı. Hepimiz senin fermanına baş eğenleriz. Hz. Adem yaratıldığından beri, 25 bin yıl önceden o ana gelinceye kadar, yağın, kar ve yağmurların her katresini bir melek hizmet edip yere indirmişti. Ne kadar nebatat yemiş ve hayvanat yetişirse, bunların da her birine bir melek hizmet eder. Hizmet tamamlanınca, melek yerine gelir. O hizmette bir kere bulunan meleğe kıyamete kadar bir daha sıra gelmez. Bunların çokluğu buradan anlaşılıyor. O melekler her müminin ve kafirin Rabbi olan yüce zat noksan sıfatlardan münezzehtir. O zat ki kendisinden başka Rab yoktur diye kendisini Allah Azze ve Celle'yi tesbih ediyorlardı. Mikail Aleyhisselam'ın tesbihi ise Sübahane Rabbiye idi. Sevgililer sevgili'si şöyle devam ediyordu. Oradan bir yeşil ve nurani denize ulaştım. Orada öyle melekler vardı ki tesbihleri şu şekilde idi. Kadir olan yüce zat, gücü her şeye yeten yüce zat 90 sıfatlardan münezzehtir. En keremli, kerim olan yüce zat 90 sıfatlardan münezzehtir. Bu ne denizidir diye sorunca bu yeşil denizdir dedi Araç Yeşilliklerin denizidir. Ve sonra ezan okundu. Taht getireceğe Cebrail ve namaz kılındı ve yedinci gün. Allah Azze ve Celle bu yedinci günü'nün nurdan yaratmış. Onun adını Gariba koymuş. Hazine darının adı Efraildi. Cebrail öncelerde olduğu gibi söze başlayarak sordu, cevap aldı, kapı açıldı, içeri girdik. Öyle yüce Subhan bir zattır ki, yeri yaydı ve döşedi. Subhan'dır o yüce zat ki, yıldızları yere süs yaptı. Öyle Subhan bir zattır ki, dağları yerleştirdi. Onlara kurulu bir düzen verdi diye tesbih bulunuyordu. Efrail'e selam verdim sevinçle selamımı aldı. Bana müjdeler sunduktan sonra her göğün kapısının üzerinde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye yazdığını gördüm. Orada bir melek gördüm. O kadar ulu yüce bir melek büyük bir melekti ki eğer dünyaya bir tecelli ise, edikat gökleri ve yerleri tutacak gibi olurdu. Varlığını Celali ile perdeleyen yüce zat, noksan sıfatlardan münezzehtir. Allah, dilediği sureti verendir, noksanlıklardan münezzehtir diye tesbih ediyorlardı. Sonra bir melek gördüm. O meleğin kanatları 700 bin kadardı. Bu melek her gün cennette olan nur denizinle 700 kere dalıyor ve dalıp çıkışında silkiniyordu. Her damlasından Allah kudretiyle bir melek yaratıyordu. Her melek de Allah Teala hazretlerini tespit ediyor. Subuhansın, şanın ne kadar yüce. Subuhansın, mekamın ne kadar üstün. Subuhansın, merhametin ne kadar çok yarabbi diyorlardı. Oradan da geçtim, bir melek gördüm ki kürsünün üzerinde duruyordu. ''Sordum bu kimdir?'' diye. ''İsrafildir ya Resulallah'' dedim. ''Vardım selam verdim. selam aldı, bana müjdeler sundu. Açık ve gizli her şeyi duyan mı bilen yüce zat noksan sıfatlardan münezzehtir. Kendisini halktan perdeleyen yüce zat noksan sıfatlardan münezzehtir. ''Yüce Rabbimiz noksan sıfatlardan münezzehtir'' diyordu. Sonra da bir kimsenin nurlara sarılı olduğunu gördüm. Çok heybetli ve akarlı birisiydi. Bu kimdir deyince, Bu İbrahim Aleyhisselam'dır. Atanızdır ya Resulallah dedi. İlerleyin, selam verin. Selam verdim. Hoş geldin ey salih oğul. Ey salih peygamber dedi. Sonra ey oğul bu gece... Alemlerin Rabbinin yüzünü görecek, şeref bulacaksın. Türlü lütuflarının saadetini ereceksin. Ümmetin bütün ümmetlerin seçkini. Ama çok zayıf. Onlara şefkat edip Rabbinden merhamet dile. Dünya fanidir. Çok çabuk zeval bulur biliyorsun. Allah katında bir kanadı kadar kıymeti yok. Tek varlığı imtihan sebebi olması. Dünyanın süsüne, zevkine, gururuna aldanıp, Köşk ve saraylarına, süslü elbiselerine, Türlü lezzetlerine, yemeklerine, Hizmetçi ve uşaklarına gönül verip, Onlarla ömürlerini kaybetmesinler. Ahiret bakidir. Gece ve gündüz kendilerini Allah'a ulaştıracak, Selamet yolu olan İslam üzere amel etsinler. Allah'ın rızasını kazanıp dünya ve ahirette cennete ulaşmaya çalışsınlar. Cennetin yeri çok latiftir. Orada çok ağaçlar diksinler dünyada. Ağaç nasıl dikilir? diye sorunca Allah'ı her anmak cennette bir ağaç olur. Ya Resulallah! Dünyada Allah için yapılan en ufak bir hayır bile dertli olan bir insanın kalbini okşamak yaralı günlüne merhem sunmaya çalışmak, sıkıntı çeken, kalbi daralan bir kardeşinin kalbinin genişlik bulmasına sebep olmaya çalışmak, yetim başı okşamak, ihtiyacı olanın ihtiyacının giderilmesine, derli olanın devaya, hasta olanın şifaya, borçlu olanın edaya ulaşması için en küçük bir hareket sarf etmek, cennete ağaç diktirir ya Resulallah. Allah Sübhan'dır. Hamd O'na mahsustur. Başka ilah yoktur. En büyük Allah'tır. Güç ve kuvvet, yüce ve azim olan Allah'ındır. Kalplerinde bu inanç ile yaşasınlar. Senin söylediğin ve yaptığın üzere yaşasınlar. Böylece selametle cennete koşsunlar. Ümmetine selamımı söyle ya Resulallah'ım. Ümmetine selamımı söyle. Ve Sidre-i Münteha'ya geliyoruz dostlar. Sidre-i Münteha. Sidre-i Münteha'ya kaldığımız yerden bir dahaki programımız devam etmek üzere. Bu hafta burada programımızı noktalayalım dostlar. Sidre'ye mütehaya Sevgililer sevgilisini elinden tutup Koşmaya Haftaya devam edelim Ve dostlar Bu haftaki programı bitirirken Sizlere Allah'a emanet ediyorum Rabbim Dünya ve ahirette ilim, rahmet ve aşk medeniyetini Dünyada ekip Ahireti de hasat zamanı Hakkıyla karşını alabilenlerden Bizleri eylesin Ya Rabbi Dünya ve ahirette Bildiğimiz ve bilmediğimiz Bu bütün hayır ve iyilikleri tüm mümin kardeşlerimiz ve sıkıntı çeken tüm ümmet adına senden diliyor. Dünya ve ahirette bildiğimiz ve bilmediğimiz tüm sıkıntılardan, tüm dert ve keder çeken ümmet adına sana sığınıyoruz. Bizim muhafazeyle Rabbi diyor. Allah'a emanet ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Merekat.